1652 numaralı konu Hazreti Peygamber'in özlü duaları sevmesi ve Ayşe'ye bunları öğretmesi evet Allah'ın Resulü duaların özlü olanını severdi diğerlerini bırakırdı